أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيد الانام محمد ve الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والرسالين وعلى اله وصحبه اجمعين Müsterem Müslümanlar, buranın yerli cemaati olarak bir iki defa karşılarına çıkmış bir insan olarak bir üçüncü defada kaçlarına karşılarına çıkma imkanını Rabbim bahsiyledi. Bütün mülakatlarda, intikalarda, bir araya gelmelerde, sohbet için bir toplantı akseştmelerde, Rahmaniyet ve rahimiyeti sonsuz olan hazret Allah'tan diliyor, dileniyoruz. Bizi rızasını tahsil istikametinde daim eylesin. Kadir gecelerinin olması ihtimali olan gecelerde rahmeti ilahinin bol bol kazanılması muhtemel, rahmetin kazanılması satım bulunduğumuz bu günlerde gönüllerimize dikkat iştan eylesin.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 rızasını tahsilin dışında söz söylettirmesin, dinini vazettiği ilahi kavani mecmuasını sevdirmeme istikametinde bir söz söylettirmesin. Günümüzün insanının gelişen şartlar muhacihesinde en mühim vazifesi, birkaç cümleyle onun üzerinde duracağım. İnsanımızı daha evvelki asırlarda yaşayan, aziz insanlar seviyesine yükseltebilecek bir vazife üzerinde duracağım. İnsanımız kendisine terettüp eden bu büyük vazifeyi idrak ettiği zaman, kendisiyle Efendimiz arasındaki üç beş asrı birden aşacak, Sahabeyi kiram Ridvanullah-ı Aleyhi Hazretinin yanında yerini alacaktır. Ve hemen Rasûl-ü Ekrem Vesselam'ın kendilerine baktığını vicdanında ve ruhunda duyacaktır. Vazifeyi ihmal ettiği zaman da bizden sonra da uzun seneler neslimiz ve insanımız derbeder olacaktır. Rabbim bu son söylediğim şeyi bize göstermesin. Üç asırdan beri söylediğim şeyin bin katını gördük. Bin kere daidar olduk, bin kere iki büslüm hale geldik. İplahımız avam ifadesiyle tükendi. Bundan öte bu türlü şeylere mukavemetimiz kalmadı. Kavi ve Kadir olan Hazreti Allah, bir anda bütün kalpleri çevirmeye muktedirdir. Baştakilerin kalbini çevirmeye de muktedirdir. Gerçeğe, hakikata, duruluğa, berraklığa,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 Yalnız cihadın şumulünü, keyfiyetini imkan verirse Mevlise'nin sonunda arz etmeyi düşünüyorum. Size meseleyi anlatabilmek için önce birkaç avam misal arz edeyim. Düşmanın karşı aşıp Erzurum'a doğru ilerlediğini duysanız, bir taraftan da Balkanları aşıp Edirne'yi çiğneyip İstanbul'a doğru ilerlediğini işitseniz, Beri tarafta Akdeniz'den çıkartma yapıp Mersin'i, Adana'yı işgal ettiğini duysanız. Öbür taraftan Trabzon, Rize, Samsun, Giresun. Ayrı bir düşmanın işgaline uğradığını duysanız. Taş yacağını, şu istikamette olacaktır. Bu mevzuda yapılması lazım gelen şey neyse milletçe biz bunu yapma karar veriyoruz. Herhalde bu vazife...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 Malazgirt'te yaptığı gibi veya Trablusgarp'ta yaptığı gibi, Maraş'ta, Gaziantep'te yaptığı gibi. Evine gelecek, anasının elini öpecek, farklı silahını indirecek duvardan, kasa turasını beline takacak, dağarcığına ekmek koyacak, diyecek ki ana hakkını bana helal et, varsa anının yanına girecek, diyecek ki ben vatanın işgale uğradığı için ölmek üzere gidiyorum, Çocuklarım, namusum, iffetim, haysiyetim ve senin için öleceğim. Sen de eğer bir gün iş gelir sana dayanırsam bıçak kemiğe gelir dayanırsa, iş sana düşeceksen de çocuklarının ve kendinin iffetini korumak için benim yoluma gireceksin. O evdeki aklı başından anne hanım delikanlının sırtını sıvazlayacaklar, git diyecekler. Hazreti Nesib'i gibi Resulullah'ın önünden vatanın haysiyet, izzet ve namusu önünde seve, seve ruhunu feda edecekler. Ve delikanlı gidecek kendisi için mukadder olan şeyi elde edecektir. Bu bir maddi cihattır. Biz bu türlü cihatı bin kere verdik Allah lütfetti. İngilizlerin Çanakkale'den çıkartma yaptıklarını duyunca genç, ihtiyar, kadın, erkek, bütün bir millet halinde. babalara kadar Kadir Gecesi misali camileri doldurduk. Buharileri önümüze koyduk, silavet ettik. ''Hüve habibulledi turca <gülüyor> şefaatuhu'' dedik. ''Ya Resulallah ülken işgale uğradı. Bize can ve cesaret, kalbimize ve dizimize derman ol'' dedik. Ve ondan sonra da kapacağımız şeyi kaptığımız gibi etrafı döven İngiliz toplarına karşı göğüslerimizi tiper yaptık. Silahın, topun ve tüfeğin, tekniğin karşısında sadece iman vardı. Mermi bitmiştim. Sekiz cephede harbeden milletin mermisi bitmişti. Topu, tüfeği bitmiştim. Ama topa tüfeğe karşı dur diyen korkunç bir şey vardı. Onun imanıydım. Bedir'de şahlanan arslanın sinesinde taşıdığı şeyi taşıyordum. Malazgit'teki arslanın ruhunu taşıyordum. Ve Allah'ın ile yenildi hasta devlet dedikleri bir dönemden. Birbirinden ayrı kopuk kopuk her cephede Mehmetçik. Adını alıp taşıdığı Hazreti Muhammed'in hatırına. Mehmetçik demeyi kendisine şeref sayarak Resulullah adına. Hz. Muhammed'in vatanına kafir ayağını basamaz, namusuna yabancı ayar göz dikemez, mescidini kapatamaz, Kur'an'ını mualla mevkiden indiremez dedim. Kendisine canı pahasına terettüp eden bir vazifeyi canını dişine taktı ve seve seve yaptı. Yemamede şehit olan Ebu Akil gibiyim. Topla kolu bir tarafa gitmiş, bacağı bir tarafa gitmiş. Yanındaki şehit namzesi arkadaşı materayla suyu götürdüğü zaman bırak suyu da bana söyle İngilizler çıkabildiler mi diyordu. Çıkamadılar deyince boşver, artık giderim ben Allah'a diyordu. Aynı coşkunluk, aynı heyecan her devirden. Yok da varlık çilvesi gösterdim. Ölü de diri. Cillası gösterildim. Aynı aşk, aynı heyecan ve aynı coşkulluğa bağlı olarak oldum. Bunların ötesinde memleketimiz, dıştan ithal edilen fikirlerin istilasına uğradım. Müsteviler, daha evvel topla tüfekle, tankla memleketimize geliyorlardı. Sonra kültür olarak, harç olarak, dünya görüşü olarak,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 ve sonra vatan evladı birbirine düştüm. Dıştan bir kısım isimleri bayraklaştırarak, duvarlara sağa sola yazarak vatan evladı birbirine düştüm, sokağa döküldüm. Öyle korkunç bir manzara mevcut hale geldi ki vatan sakından, sanat kaleyi bin kere arattıracak. Biz seve seve, 1011 bin bin yapacak, orada budanan ağaçlar, otlar gibi budanacak, yanacaktık, ve düşmanı vatanımıza ayak bastırmayacaktık. Ama kurt göldenin içine girdim. Cemiyetin, bünyesinin bu meseleye mukavemeti güçleşti. Farkına varmadık yerlerden kundaklama hadiselerine şahit oluyoruz. Caminin köşesinde dış mihrak hesabına iki kardeş birbirine düşüyor. Kahveler kurşunlanıyor, evler kurşunlanıyor, Hakimler kurşunlanıyor, gazeteciler kurşunlanıyor, ricali devlete kurşun sıkılıyor. Dış öyle güzel oyunun oynadım. sizin huzurunuzda bu türlü sözleri buraya getirip Resulullah'ın kürsüsünden eza ve ifade bana ağır ve giren geliyor. Ama mevzuha mevzu getirmek için lüzum hissediyorum. Sağda ve soldaki bu mihraklar, vatan satını Çanakkale Muharebe Meydanı haline getirdiler.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 gönüllerin muhtaç olduğu insanca duygu ve düşünceyi, sevgiyi, merhameti ve mürüvveti, muhtaç olan insanlığınıza götürmek suretiyle yepyeni bir dünya kurma mücadelesi ve mücadelesi. Böyle bir çerçeve içinden, meselenin tarifini takdim ve fayda mülazettim. Zira suyu tefahüm ve tevehümlere sebebiyet verebilir. Yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Silahımda, Memleket içinde patlayan barutundan, infilak eden topundan bütün varlığımızla karşısında bulunuyor. Geleceği kuracak insanların muhabbet sajdaları olduğuna inanıyoruz. Meselayı o celiller ya götürecekler ki, ruhanileri Hristiyanların ruhani ve dahi medarı münakaşa meseleleri muhakkaten münakaşa etmeyecek. İnkarcılık ilah, inkar-ilahiyat karşısında ittifak ve ittihat ederek dünyada alem, şumur, biz sulh temine muvaffak olacaklar. Bu çetin, bu büyük cihat vazifesinden, bu cihat vazifesini yapma ateşine bulunan neslimize, insanımıza, Allah bu vazifeyi şerefle yapmaya muvaffak kılsın. Amen. Ve bu büyük vazifede onları saadet ıslıklarına ilah buyursun. 14 asır evvel, Nasarı mal huzatattan elimden bağ sıynasına lauta gelen ilahi Fermanda Allah celle celaluhu şöyle ferman ediyor. Ya eyullezine amanu ey iman edenler yümn ve bereketen nail ve masar olanlar hal adullukum ala ticaretin tunciikum min azabelin elim bir ticaret belki bir art fikir peşinden Herkes bir sevdadan sevdada ve sevdası uğruna bir kavgadan. Herkes bir cihatta bir mücadeleden, herkes bir ticarette ve bir işin başında. Bu Allah'ın ifadesi, bu Hazreti Muhammed'le dile getirilen ezeli nutkun ifadesi. هَلْهَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَوَةٍ Şu karma karışık şeylerin alınıp satıldığı, Çarşı ve pazarınızda size yepyeni terkaze orijinal bir ticaret yolunu göstereyim mi? Tunciikum min azabin alim. Yer yer canınıza dokunan, canınızı yakan, haysiyetinizi rencide eden, gururunuzu kıran, sizi iki bükrüm hale getiren, perişan ve terbeder eden azaptan bu sayede kurtulmuş olasınız. Tunciikum min azabin alim. Lebbey istiyoruz. İlahi ifadede bize gelen her sermana lebbey istiyoruz. Âminu billahi ve rasulihim. Tüminune billahi ve rasulihim. Allah'a ve Resuluna iman edeceksiniz. Allah'a ve Resuluna iman etme topluluğunu kuracaksınız. Allah'a ve Resulullah iman etrafında birleşeceksiniz. Sizi birbirine düşüren, birbirinize düşüren dış mihrakların tesirinde kalmadan kurtulacaksınız. Her yerde hazır ve nazır, her şeyinize nicahman, sizi on atır ayakta tutan ve aciz kılan Allah'a iman etrafında toplanacaksınız. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle ihtiyarıyla, avamıyla ve okumuşuyla Allah'a ve Resulullah'a imanın etrafında toplanacaksınız vat cejahiduna fi sabilillah <gülüyor> bi amwalikum wa anfusikum. Resulullah'tan Allah'ın vahyi olarak bu mesajı gönderiyor. Şimdiye kadar şarttan, darba gardan şarkata edilen binlerce mesaja kulak verdiniz. binlerce dayanana dinlettiniz. Billlerce nakarat kulaklarınızda tarrakalar meydana getirdim. Allah vas Resulullah vasıtasıyla Allah'tan gelen solmayan bir gül gibi, her lahta taravetini muhafaza eden ilahi fermandan, sizi azabı elimden kurtaracak, gurur ve onun unuzu rencide edilmeden kurtaracak bir yol gösteriyor. Allah'a ve Resulullah'a imanda birleşecek ve sonra mal ve canlarınızla Allah yolunda mücahede edeceksiniz. Ben yeryüzü kurulduğundan kurulalı, bundan daha mukaddes bir vazife bilmiyorum. Eğer bir mümin gerçek cihat meselesini kavramış, cihat suurun içine yerleştirmişten açılan cennet kapısıyla cihat yan yana bir araya gelseler, cennete mi girmek istersin, cihat mı yapmak istersin, o ben kalıp cihat yapmak isterim diyecektir. Ve mefkari mevcudat Efendimiz bu mevzuda bir ölçü vaz buyuruyorlar. Allah'ım hayatım hayırlı hayırlıysa senin yolunda cihat imkanına sahip olacak isem beni yaşat. Hayatım hayırlı değilsem, ilahi kelimatullah yapamayacaksam hikmeti vücudum yoktur. Burada boşuna yaşıyorum demektir ruhumu kabdir. 14 asır ötesine gidelim. Bu ruh ve suuru bütün taravetiyle ve canlılığıyla sahabinin nasiyetinde damz ederken göreceğiz. Handek aslı dehşetiyle cereyan ediyor. O vakanın cereyan ettiği ana kadar bir lahta temiz kalbiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sadakattan ayrılmayan sadık dostları etrafında, ayın etrafındaki hale gibi pervaz edip duruyorlar. Ve bunlardan birkaç tanesine yara isabet etmiş, birkaç tanesi şehit olmuş, yaralananlardan bir tanesi bizim meşhurlardan, Saad İbni Muazzır radıyallahu anh. O Ansar'ın efendisin, Mus'ab İbn-i eliyle Müslüman olan, Handeş'te de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir sütre gibi bulunuyordum. Bedir'de ileriye doğru atılıp, Ya Resulallah, benim ve cemaatimin kanaatini soruyorsun. Ben şimdi onlar hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Sen bir kere ferman et ve sonra yürü. Kandan irinden deryalara dalarsan, benim cemaatim senin arkandan ayırmayacaktır diyen insandır. Ve mescidine bevide seyyidetine Hazreti Ayşe'ye iftira karşısında ayrı kılıcı üzerine doğrulmuş avazı çıktığı kadar haykırmış Ya Resulallah bu patu validemize iftira eden benim cemaatimdansa fermanif kellesini keseyim. Bu benim kardeşim de olsa babam da olsa senin uğrunda tereddüt etmeden budarım onu demişti. Hayatın her laftasın, ruhunu adaytdaya ama da bulunduğu nebinin yolunda bir süttre gibi vazife başında geçmiştim. Hem deye kadar gelmiştim. Hem de yatlarken içine düşecek gecem Orada da sonuna kadar kıyas kavga vermiştim. Ve nayet kolundan yediği, şah damarından yediği bir oklam yara iltihap yapmış, kan irin bağlamış, akma durmaz hale gelmiş. Çadıza hendeğin kenarında yine bekliyordum. Resul-ü Ekrem'den ayrılma yoktum. Ben komaya girdim bayılıyorum, beni eve götürür yoktum. Ölme varsa Resulullah'ın yanında, o hendeğin kenarında ölme vardır, Ölür sonra gömecekler. Ve nihayet kanı irini çadırın altından çıkıyordum. Herkes evinde sessiz yatıyordu. mele bu muhteşem tabloya nazır idim. Resul ü Ekrem evden süratle kalktı, Sa'd ibn Muaz'ın bulunduğu tarafa doğru koşuyordu. Yanına sokulanlara ferman ettim, Cibril bana vahyiyle geldi. Buyurdular ki, Sa'd ibn-i Muaz'ın vefatıyla şey titredi. Allah Rasûlü koşuyordu, dar arkasından koşuyordu, mazi yazarı anlatıyordu. O kadar süratlı koşuyordu ki, ridalarımız sırtımızdan düşecek hale geliyordu. ''Ya Resulallah yordun, bitirdin, tükettin'' diyorduk. Buyurdular ki, Hanzele i̇bn Amir'i melekler yıkayıp kaldırdıkları gibi, Sa'd İbn-i Muaz'ı da yıkayıp kaldıracaklarından endişe ediyorum. O şereften mahrum kalacağımızdan endişe ediyorum, onun için koşuyorum diyordum. Sa'd ibn-i Muaz'a Allah Resulü. Gaspi tezhizü tekvini yapıldı. Parmaklarının ucuna basa basa yürüyordu Laferman ediyordu. Yedi kat gökte ne kadar melek varsa Sa'd ibn Muaz'ın cenazesini teşhi etmek üzere yere indiler. Haya ediyorum ben burada yere basayım. Üç beş saat evvel yarasından kanlar akarken ellerini ulular ulusuna ve yüceler yücesine kaldıran Sa'd ibn Muaz, şöyle yakarıyordu Rabbisine, şu yalvarışta bulunuyordum Ey Allah'ım! Habibi Ac-edib'in tanınması şerefiyle şeref yaptırdım. Eğer uğrunda beni yeni cihatlara muvaffak kılacaksan yaşar. Hayatımın bir manası vardır. Yok Resul-i Ekrem'in önünde cihat bittiyse cayet, ben ruhumu feda etmeye amad olduğum tablolar bitti ise ruhumu kabz et, yaşamanın manası yoktur diyordu. Demek ki artık ondan öte resul Ekrem uğrunda can siperane mücadele etme devleti bitmiş oluyordu. Hendekten sonra Resul-ü Ekrem yürüyecek, tefere ve fecerede kaçacak önünden. Bütün küfür orduları hezimete uğrayacaktı. Muhakkaten her talebeden sonra hezimete uğrayıp kaçtığı gibi...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 Siz de arzu ederseniz nefsiniz adına bu duaya amin diyebilirsiniz. Amin. Muhterem Müslümanlar, ben cihat ruhunun devri ademden bu yana insanlara yüklenen vazifeler arasında eşine emsaline rastlayamayacağımız aziz bir vazife olduğu hususuna dikkatiniz istirham ettim. Bir devirde cihat silahı omuza alıp koşmak suretiyle olur.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 Afak-ı onu dikecek yeni dağlar, yeni zirveler araştırıyor. Ve insan nasıl yaşar söyler ölür. O cihada aşık insan bir harp meydanından sonra vefat ediyor. Teyyidina Hazreti Fatih kısa ömrü içinde cihanı fethetme meselesini ömrüne sıkıştırma yoluna girmiş. Cihada sen yolda vefat ediyor. Bir ifade ile geçen de bir destar dedim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 Bütün bir Osmanlı tarihi gözümün önünde canlandı. Başında başvuruları muhteşem hava ve edasıyla Cihan ellerinin tersiyle itecek durumda. Evvela Allah'a karşı ubudiyet var, vazifesini eda etmez. Cihada çıkıyoruz. Rabbin uğrunda cihat edeceğiz ki rekatına baskılma kılma salla. Bana çok şey hatırlattı. Ve seyyidine Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Orada cihada çıkarken şahadeti gözümün önünde adeta temezsul Mazi bütün itikamıyla böyleydi. Cihat vazifesi için hükümdarlar, hükümdarın şahsında yaşanması mümkün olan rahatı, rahaveti ve istirahatı terk ediyorlardı. Yahu sekiz sene içinde cihanın bir başından öbür başına, o başından öbür başına sekiz sene içinde cihanın altından vuru üstünden çıktım ve kendisine isnat edilen sözde dünya işi padişaha azdır sözünü söyledim. Ve kendi milletine yakışır sezar şekilde, dini mübin, İslam'ı bayraklaştırmasını bildi de, kırılma ve dökülme devrinin, kırılmışlık ve dökülmüşlüğünün ifadesini dile getiren Yahya Kemal şiirler içinden tultan Selim evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi Şan-ı Muhammed'i, gök nura gark olur nice yüz bin minar eden, Şehbal Açınca ruhu revân Muhammed'i. Tahira'nın bir başından altın ordunun öbür başına kadar, Rusya'nın işlerine kadar, kazana kadar, topyekûn Daistan'ı ve beraber Anadolu'yu içine alan, Karadeniz'i bir göl haline getiren, Balkanlara tırmanan, Belgrad'a kadar uzanan, bütün camilerde böyle Ramazan-ı Şerif'te gök nura gark oluyor, Medya nice yüz bin minarede şah bağlatıyor. Ruhi ravani Muhammedi burcu bu semalara doğru yükseliyor ve minarelerden Muhammedur Resulullah sesi duyuluyordu. Rahatlar, rehavetler, istirahatlar, zevkler Allah yolunda, Resulullah yolunda, izzetle yaşama yolunda her şey feda ediliyordu. Hükümdar atın üstünde veya atın ayakları altında ölmeyi canına minnet sayıyordu. Bu cihadın ne demek olduğunu kavramanın ifadesidir. Onu size göstermek için yine sahabeden misal arz edeyim. Hala dullukum ala ticaretin tunciyikum min azabin Sizi bugün içinde bulunduğunuz girdaptan kurtaracak ilahi bir mesajı size takdim ediyorum. Tüminune billahi ve rasuli ve fi fisebilillah. Allah yolunda durmadan cihat edeceksiniz. İntigasıyla tecedüd eden bir cihat, onu canlandıracaksınız. Bütün hayatınız cihat olacak, Allah ferman ediyor Celle Celaluhu. Hücahidûne <tü> fî <fisebilillah> bi <veenfusikum> sallallahu bi'emvâlikum ve enfusikum. Resûl-i Ekrem devrinden cihat vazifesi kendisine yakınır, yakışır şekilde ele alınmıştır. Genç ihtiyar, yaşlı çocuk, kadın, erkek herkesin şuuruna öyle girmiştim. Cihad cihat yapmadan ahirete iltihar ve intikal etmeyi, Seyyidina Hazreti Halid'in ifadeleri içinde yani burnunun üzerine pisi pisine ölme sayıyordu sahabim. Ben bir yere emr-übül maruz yapmaya giderken, nehyan-ül münker yapmaya giderken ölmüyorsam şayet,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 Mesela nasıl kavranıyor, işe nasıl batılıyor, harf ve cihaz anlayışı nasıl ele alınıyor? Secidina İbni Ömer diyor ki, ben bedre hazırlanırken cihaz arz olundum, benim de elimden tuttuğu çıkardılar. Resul-i beni boyum çok kısa olduğundan 12-13 yaşındaydım veya 14 yaşındaydım kabul buyurmadılar. Hayatımda en ıstıraplı geçirdiğim bir geceyi geçirdim. Umeyil İbni Ebi Vakkas e iştirak etmiştim. Medine'nin sokaklarında beraber oynadığımız bir çocuktu. O gün babalarının veya neyse abisinin arkasından parmaklar üzerine dikilmek suretiyle boyunu biraz uzun göstermiş ve Resul ü sen gel demiştim. Bana ise sen harbedemezsin, kılıç kullanamazsın diye geriye çevirmiştim. O benim için ıstırap oldu. Hele ertesi gün, Ümeyr İbn-i Ebi Vakkas'ın orada şehit olduğunu duyunca hayat benim için zehir berek oldu. O İbn-i Ebi Vakkas anasının yanına sokuldu. Bir parmak çocuktu 13-14 yaşında. Resul-i Ekrem'den cihat fermanı, münadiler vasıtasıyla bütün medineyi veren içine yayılmıştı. Bütün uyanık gönüller ve duygular buna makez olmuştu. Her hüsyar gönülde fermanı nebevi makez buluyordu. Ben böyle bir cihatta nasıl geriye dururum? 12-13 yaşındaki Meyrip Nebi Vakkas eve geldi. Kılıcını beline kuşattırdım. Kılıcın ucu yerden sürünüyordum. Onu taşıyacak hali yoktu. Bir de kendini Resul Ekrema e kabul ettirirse iş tamamdır diyordu. Bedir'deki gittiğiniz zaman size gösterecekler Bedir köyünden. Parmakların sayısına ulaşmayan cihedanın mezkun olduğunu göreceksiniz ve kısa boylu bir mezarın başına gideceksiniz. Size diyecekler ki, kılıcının süre süre buraya kadar gelen Allah Resulünün dayı zadesi, o muhteşem İran'ın Fatih-i Aşere-i Mübeşşere Saad İbni küçük kardeşi, o Meyr İbni Ebi Vakkas'ın mezarıdır bu, bir çocuktu. Tafların arkasında durmuş, parmaklarının ucuna dikilmiş, Boyunu yüce göstermiş ve Allah Resulü tarafından sen de istirak edebilirsin dedirtmiştir. Çocuğun kafasına cihaz suuru böyle girmiştim. Cenab-ı Hak neslimizin kalbine ilka buyursun. Şu yeni diriliş döneminden hasbi olarak gönlünü Allah'a vermiş olmanın ifadesi olarak başını taşa koyacak, taşı yastık yapacak, toprağa dökeyim diyecek, fezaya yorganım diyecek, ve kendisini cihada vasfedecek Ümeyr i̇bn Vakkas gibi kimseler, üç asırlık bu milletin mahkûs kaderini değiştirecektir. Devri Risale-i biz onu bütün ihtişamıyla gördük. Tarihi ve siyerle yaşandığına şahit olduk. Tarihin çeşitli devirlerinde aynı parçalara şahit bulunduk. Ve şu anda da Topyekûn Anadolu'nun fıkırdaması, kaynaması için de bütün ihtişamıyla Neslimizin bu davaya uzanacak elini müşahede etmekteyiz. Ben nerede İslam adına coşkun bir delikanlı, küçük bir çocuk görürsem, geleceğin kahramanları, fedaileri gibi geliyor. Elimi öpmek üzere bana uzatırken, ellerini bana uzatırken, tutup o tertemiz elleri dudağıma götürüyor. Geleceğin fatihleri olarak onların elini öpmek istiyor. Hatta icap edersek kirli yüzümü ayaklanmasına koymak istiyorum. Umeyr ibn Abi Vakkaslar, Sa'd ibn Abi Vakkaslar, Mus'ab ibn Umeyr'ler bu büyük davaya hasbilik içinde omuz verdikleri zaman her şey birdenbire Allah'ın tevfik ve inayetiyle değişecektir. ezan Muhammed okunuyor, onu duyuyorum. Ben bu hususta ikaz etmemenizi istirham edeceğim. Bir kere geldiğim için on dakikanızı da almış olabilirim, geçirmiş olabilirim. Beni mazur görün. Geldim doğrudan doğruya camiye girdim ve bir davete icabet ederek girdim. Şunu da dolayısıyla harz edeyim, yakın arkadaşlarım beni çok iyi bilirler. Vaaz-ı nasihat etmektense on defa ölümü tercih ederim ve manzar aradım daima veya bir pozisyon aradım. Ruhumu Rabbime seve, seve teslim edeceğim bir pozisyon aradım. Çok defa da gaybi bir kurşun arnıma gelir de gider bu hayat külfetinden kurtulurum diye bekledim. Kulluk vazifesinin ağırlığı altında bazen iki büklüm oldum. Kıyanet, denaet ve hisseti ruhiyen iki büklüm yaptım. İyi bir insan ve mümin olamayışım karşısında hep eğili gezdim. Onun için mazunasihattan da bıkkınım, tedirginim. Cemaat karşısına çıkmadan da bıkmışım. Arkadaşlarımın vakı istekleri, utandım, icap ettim geldim. Ve sonra dinleme arzusu içinde bulunan bir cemaat karşısından onların hissiyatını hiçe sayma manasında bir hormetsizlik yapmamak için konuşmak istedim. Sizler saygımda burada duruyorum. Bunu dolayısıyla dedim. Eğer sıkılırsanız ruh haletime bakın, bana bakın. Ona göre oturun. ne yapacaksanız yapın. Caddelerde durabiliriz, namaz kılabiliriz. Herkes bir parça bir şey bulur, kılabiliriz. Mübarek gecelerdir da böyle bir cenni kafir halinde kılma, cemaati kübra diyeceğimiz topyekun Rabbi rahim ve kerimimizi el kaldırma ruh ve incelmesine, hassasiyet kazanmasına göre arzu ve isteklerimizi ulu dergaha takdim etme hayra ve yümle vesile olur ümidindeyim, recasındayım İnşallah bunu da bu cenni kafirle yapacağız onu mevhisenin sonunda arz ben inşallah muhterem müslümanlar Büyük mekumun, büyük kavramın üzerinde duruyordum. Yeryüzünde en mühim mesele. O mesele için Peygamberler gelmeye başlamıştır. O meseleyle Adem meselesi başlamış. O meseleyle Hazreti Nuh ziyaretmiş. Emrû bilmağruf ne yani münker <gülüyor> cihat? Hakkın anlatılması, eşşava hadiselerin anlatılması, Allah'ın bilinip ve bildirilmesi vazifesiyle. Cihan kele verilmiş, Seyyidina Hazreti u kendisine iman edenler ile almış başını ayrı bir tarafa gitmiş. Bu büyük vazife ile vadi vadi Seyyidina İbrahim Aleyhisselam dolaşmış. Bu vazife ile arasında senelerce Seyyidina Musa Aleyhisselam İsrailoğulları ile meşgul olmuş. Bu vazife ile yerde yer yer fışkıran ruhullahın esrarı tecessüm etmişler de büyük vazifeyi tekebbül etmiş, omzuna almış. Hz. Mesih bu vazife için çarmağa gerilmeyi göz önüne almış. Bu vazife için Hz. Zekeriya'nın başına erre konmuş. Bu vazife için Hz. Yahya şehit edilmiş. Bu vazife için vadi vadi insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed dolaşmış hak vakikati anlatmış. Yüzü güneşten daha göçek. Daha da rahatla, daha parlak olan Allah Resulü bu vazifenin hatır için her şeye katlanıyordu. Başına saçılan küllere katlanıyordu. Yüzüne atılan tükürüklere katlanıyordu. Taip dönüşü bacaklarını yaran taşlara katlanıyordu. Boynuna sarılan lidatıyla boğulmaya katlanıyordu. Ukbe İbn-i Ebi Muhidin, i̇bn Ebi Mu başına koydu. İşkembe altında secde etmeye katlanıyordu. ...ve Uhud'da mübarek vücudundan kanlar akarken, Allah'ın cemaati mehalaket etme, hidayet onlardan ...dir onlar beni bilmiyorlar demek suretiyle bağrına taş basıyor, her şeye katlanıyordun. Sen bu vazifeyi yaptığın zaman hangi bir sirk, ulvi bir silket dahil olacağını şimdiden düşünmen lazımdır. Nasıl bir zincire takılacaksın? Nasıl bir sasta yerini alacaksın? kimin arkasında arz-ı edecek, kime karşı kemerbeste yubudiyet içinde kulluk vazifesini arz edecektin. Bunu çok iyi düşünecektin. Onun için vazifenin çok şerefli olması hususu üzerinde hassasiyetle durdum. Ve bunun Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak neslimize duyurulmasını vesile-i minnetle saydım. Bu yüce vazife bizi açtım. Biz 40 yaşını geçtik bile bunu idrak edemedik ve kavrayamadık. Öyle inanmış delikanlar vardır ki gençliğimiz içinden, gençliğimiz içinden daha bi'e yakışır seviyede bu vazifeyi kavramıştır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Musab bin Umeyr hayatın rahat ve rahavetini terk edip Medine-i Menavvere'ye gitmiştir. Ben eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız musab olma mecburiyetindesiniz dedim. Habbab bin olma mecburiyetindesiniz, İbn-i Cahş olma mecburiyetindesiniz. Büyük bir yük bir zaman 5 kilo kaldıran bir elle kaldırılıyorsa, başka bir zaman onu üç kilo kaldıran bir el kaldıramayacaktır. Binaenaleyh daha sola angaja olmuşlar, dünyayı sevenler, döşeğini dine hizmetten daha tatlı bulanlar, dünyada taş taş üstüne korken, dinin yıkılışı karşısında kalbinde tersür duymayanlar, Gelstiğin imansızlığı karşısında kalbi parçalanmayanlar, yemekten işler kaçmayanlar, bunların yapacağı hiçbir hizmet yoktur. Buhrandan buhrana atılan, kapı kapı dolaşan edilencilikte dilencilikte bulunan, beriçan ve sergirdan milletlere kurtuluşun yolunu göstermektedir bu mesajlar. Demektedir ki, dağ soldan, batı da doğudan, Avrupa'da ve Asya'da.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 O hale gelmiş, o kadar alçalmış durumdasınız. Bununla beraber onlara temenna ve serpürünüzün da size faydası olmadı. Sizin için daima açık duran ve seslendiğiniz zaman lebbet ibadisesini duyacağınız Allah kapısı döneceğiniz anı intizar etmektedir. Genciyle ihtiyarıyla döneceğiniz anı intizar etmektedir. Bu elim, azab ve ıstıraptan sizi Allah kurtaracaktır. İç kaynaşma ve çekişmelerden sizi Allah kurtaracaktır. Her yeriniz Allah duygutunun, Allah'a imanı, Allah marifetine hakim kılacaksınız. Ve hiç farkına varmadık şekilde memurun çok üstünde birdenbire, bir hamlede, bir nefhada Allah'ın tevfikine mazhar olduğunuzu göreceksiniz. Gece rahatına tercih edebileceği bir hizmet şekli göstereceksiniz. İçine girecek rahatını onun kendi rahatını çalışmada, sahide ve cidalde görecek. Onları mütehiyyiz ruhlar haline getireceksiniz. Ve kurumamalarını bu surette tabin edeceksiniz. Neslimize cat ruh verilmedi. Hak ve hakikat aşkı verilmedi verilmediği için sokağa terk edildiği. edildiği için de bugün o sokağa döküldü. Ve birbirini çocuklu oyunlarla, hislerle, düşüncelerle kırıp geçirmekten, vatan satını muharebe meydanı haline getirmektedir. Ve onun içindir ki üç beş sene öncesine kadar şu çeyrek asırlık ve bir bakıma da yarım asırlık, müminlerin cahsi, dahi, hizmeti ve gayreti neticesinden, ...şu yeni olma tekevün ve diriliş döneminde... ...üç beş sene evveline kadar yapılan bütün hizmetler... ...tohumlar halinde toprağa atılıyor... ...fakat biz rüşeğimler görmüyorduk. Çiçeklere şahit olamıyorduk. Gördüğümüz bir ağaç yoktu semaya ter çeken. Belki her şey sessiz bir tohum halinde. Samit infaliyle toprağın altında yatıp duruyordu. Ama şimdi öyle değil. Allah-u Teala ve Tegaddes Hazretleri... Gelecek neslin hürmetine, bizleri iman, İslam ve Kur'an'a hizmette daim ve kaim eylesin. Onların destanını yazma, küretini ısrar edemem ben. Hassasiyetle bu iş üzerinde dururken, bir, geleceğe karşı nevmit bir hava içinde, ümitsizlik içinde bakanların, ümitsizliklerini bulandırmak için ısrarla üzerinde duruyorum. İki eskiden kalma fersude bir düşünce olarak, küfür hesabına işleyen, günbegün yavmül beter düşüncesine bir tekme vurmak istiyorum. Belki bir gün başladı baş aşağı gitme ama, ahir zamanda Resul-ü Ekrem'in tuğba lil huraba, ferman-ı desteklenen ve seyyid edilen bir cemaat, çok farklı bir durumdadır bugün. Dün biz baş aşağı geliyorduk bir çukura inmek için, Bugün çukurun dibinde olsak da yukarıya çıkma gayreti, aşkı ve şevki içinde bulunuyoruz. Ve inanıyoruz inanıyor ve bütün cihan'a ilan ediyoruz ki, önümüzdeki üç beş sene içinde, tab tabakat-ı beşer çapındaki mevcelenmeden, sevenlerin, sayanların, insanla hürmet edenlerin sesi, İslam'ın sesi, mahbub ilahi olan Hz. Muhammed'in sesi, Kelam-ı ilahi olan Kur'an'ın sesi bu tarrakalar içinde en yüksek ve gur sada olma hiyasetini koruyacak ve muhafaza edecektir. Onlara mukabil her birisi kendi camisinin kapısında onun söverlerine dayanarak "Mesarı Mevcudat Efendimizin tabatullah'ta da takip dediği gibi diyecektir. La tesrib aleikum el-yevm yafirullah lekum ve o, o güne kadar eza cefam, o güne kadar taşkınlıkla tuyan o güne kadar sokakları kana irine ve çire boyamam. Fakat muhabbet fedayeti, Allah Resûlü Kâbetullah'a bir fatih olarak giriyor. Beytullah'ın kapısını ellerini gerip duruyor. Hz. Ali'den ders alan Mekke'nin müşrikleri sana dedi Kureyş. Resulullah'a kadar geliyorlar ve bizim hakkımızda ne düşünüyorsun diyorlar. Seyyidina Hz Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dedikleri gibi diyorlar. Ve Allah Resulü de onlara, ''Gidin bugün kınama yoktur, Allah zafur ve rahimdir.'' Biz insanlar böyle bakıyoruz, böylesine şefkat ile kucağımızı açıyor Ve geleceğin dünyasının sevgi dünyası, şefkat dünyası olmasını Rabbi Rahim ve Kerim'imizden diliyor ve dileniyoruz. Mübarek Kadir Gecesi Hürmetine, Gelacayımızı Cenab-ı Hak muhabbetle donatsın, bizi aziz eylesin. Aziz Müslümanlar, bu işin bir tek yolu vardır. Neslinize sahip çıkma yolu. Halk olarak, ahali olarak, insan olarak, evlat babası, kardeşi olarak, bir çocuklarınıza sahip çıkmadır bu işin yolu. Allah'ı ve Resulullah'ı öğrenecek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 Şu anda Allah'ın sizin üzerinde öyle büyük bir lütfu vardır ki bundan evvelki hiçbir asra o, o çapta bir lütuf ilahi olmamıştır. Siz İslam dinini evci kemal-i insaniyete yükseltmek veya onunla beraber evci kemal-i insaniyete yükseltme durumunda bulunuyorsunuz. Siz Allah'ın tevfik ve inayetiyle göklere tırmanma yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Cenab-ı Hak bu lütufları sizlere ihsan etti, bahşeyledi. O bir cemaata bir şey bahşedip de sonra elinden almış değildir. Adet-i İlahi şekli daima verdiği şeyler ikmal ve itmam şeklinde olmuştur. Şu mübarek Kadir gecesinde önümüzdeki seneyi en iyi şekilde dini mübini İslam'a hizmetle geçirmeye Allah'ın bizi muvaffak kılmasını ondan dileyelim ve dilenelim. Biz aziz ve bahtiyar eylesin. Uzun boylu yapmayacağım. Fakat mübarek bir gece olma ihtimaline binaen 3-5 cümleyle Rabbimize karşı aczi halde bulunmada fayda münazere ediyorum. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.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 جاء الملائكة رسلاً أولي أجنحة المثنى وثلاثة ورباع الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين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 ya Erhamer Rahimim, Ya Ver celal İkram, bütün kürmümüzle beraber, seyyiat ve hatalarımızla beraber, Habibi Edibine Salim buyurduğun istikametten, evvela sana hamç ve sena ederek, Habibi Edibine salatu selam getirerek, ve sonra onun diliyle Esma-i Azam diye ifade buyurulan, mübarek İsm-i Azam'a ait şeyleri dile getirerek, terdad ederek, dergâh-ül-ezdâ hadiyetine dekalet ediyoruz Ya Rabbi. Amin. Resul Ekrem'den 14 dört asır uzakta bulunduğumuz için, dürümlerimize bakmayarak, meccani olarak bizleri affeyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-âlemin ve Ya Ekremel-ekremin ve biz seni bilemedik. Kur'an'ın hakikatine akıl erdiremedik. Peygamberi tanıyıp yoluna giremedik. İşte bizim dualarımızı ilmi ilahinle bilirken, sen intifaninle dinlerken, bu kadar perişan ve bu kadar sergerdanların duasını dinleme lütfuyla lütfedip dinle Ya Rabbi. Bizi muhafaza eyleme Ya Rabbi. Ya ilah Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. yıkılmış dünyada her birimiz birer enkaz mahluku gibi, sağda solda bir ötüşten senin mübarek adını dile getirmek, seni yeniden aleme duyurmak istiyoruz. Bir bezin bir perde kapanı verdi ve biz bu perdenin kapanmasına şahit olduk. Karanlık gecede yetiştik. Semasında şimşeğin çakmadığı geceler gördük. Bir yıldızın göz kırpmadığına şahit bulunduk. Böylesine kalbi ve ruhi hayattan mahrum yetiştik. Onun için sahabe gibi hasbi olamadık. Ben senin huzuruna hep riyakarlıkla çıktım. Çalın sattım, çaka yaptım. Alt karşısında bir mümin göründüm ama sen biliyorsun seninle baş başa kaldığım zaman nifakımdan ötürü iki büklüm oldum seyatımı ifade ederken hiç kırıklarım kıtlarında düğümlendi. Senin halkın karşısında durulma değil. Sen halardaki halime merhamet edip dualarımı kabul buyurmanı istirham ediyorum. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. ya ilah elamin ve ya ekler meklemin.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 O sözleri arasında bize şunu duyuruyor, vicdanlarımıza şunu doyuruyor, bir insanın elleri Rabbi Rahim inanarak kalkarsa Allah Celle Celaluhu o elleri sıfır olarak geriye çevirmeyecektir. Sana inanarak ellerimizi tevcih ediyor, ebedi mihrabımız kapına teveccüh ediyoruz. Belki şu ana kadar çok büyük günahlar ve cürümler işledik, Nedamet edip bir daha işlememi az mücezmü kasteyliyiz. Sen bizi dergâh hadiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Evet. Hazreti Muhammed'in atının ziman darlığını yapmak istiyoruz. O ilahi havanın memleketimizde esmesini istiyoruz. Sen bizi bu şerefle şeref yap eyle ya Rabbi. Evet. Sen sultansın ya Rabbi. Bizler kapında ceza ve dilencileriz ya Rabbi. Ahmed'in dediği gibi sultana sultanlık geza'ya geza'lık yakışır. Sana vermek, bize de istemek yakışır. Biz istiyoruz, kendimize yakışanı gösteriyoruz. Sen de sana yakışanı lütfeyle Ya Rabbi. Hayır. Ya İlahe-i Alemin -al ve Hadiseler bizi boğacak hale geldi, üstesinden kalkamaz hale geldi. Meslimizi sokağa döktüler. Her manzara akıt dağımıza hiç, hiç kırmızı, cümletecek hale geldi. Sen bu vaziyette daha fazla bizi devam ettirme ya Rabbi. Keremin ve lütfun engindir senin. Bu millete lütfedip kerem ve lütfunla muamele ile ya Rabbi. Bu millet ki ya Rabbi, bir zamanlar senin yüce adını bayraklaştırıp, afak alemde dolaştırıyor ve ölürken en büyüküm ümniye ve ideal olarak, senin mübarek adının afak alemde şehbahal istiyordum. Bu millet onların torunu ki Balkanlarda sinesinden yediği hançerler, Sana doğru Sana doğru kana çırpıp yükselirken, attan inmeye süz. Allah'ın adını afak alemde gecresiz diyordu. Onların ahfadı olan bizler aynı şeyle şeref yabeyle ya Rabbi. Afak alemde adını dalgalandırmak istiyorum. Hz. Muhammed'in adının bugüne kadar gitmediği ufuklara götürmek istiyoruz. Basılı bunalmış, doğulu bunalmış, herkes imandan ve Kur'an'dan mahrumiyetin bunanılmıştır içinden. Bütün bunalmışlar, Abu ı Kelser gibi götüreceğimiz Kur'an, onları idamı ebediden kurtaracak, cennet numun bir hayata ulaştıracak, bizim niyakatımız olmasa bile Omuzumuzda taşıdığımız vazifenin hakkı ve hürmeti için bizleri bu vazife ile şeref yar ve serpiraz eyle. Ya ilahe lâlemin, ben biliyorum ve takdir ediyorum ki cemaatin buna aşina ve takdir eder ki bu bütün bir batılının feryadıdır, bütün bir imansızlığın feryadıdır. Bu imansızlığın feryadında bizi imdada koşanlar eyle ya Rabbi. Ya ilahe lâlemin ve ya ekremen Terbiyesizlik ediyorsan bu bir arz-ı haldır. Halimizi zat-ülüyetine arz ediyoruz. Yangın bacayı sardı. İnananların vatanından, şuhedanın vatanından, dün göçsünü siper edenlerin vatanından, onların mezarları başında şişeler mezar taşlarına vurulup kırıldım. Ecdada ve ervaha hormetsizlik aldı yürüdüm. İnsanımıza hormetsizlik aldı yürüdüm. Manzara böyle olunca, sen de rahim ve Kerîm bulununca, biz de olunca, bu işin üstesinden gelemeyince, bu işi yapmak kime düşer ya Rabbi? Sen bize merhamet eyle ya Rabbi! Sen bize kerem eyle ya Rabbi! Son işi kafiye koymak istiyoruz. Arab ellerinde gezen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atının zimanından tutup dokuz asıl Türk'ün Yağız delikanlısını koşturup durdu. Anadolu'da dolaştırmak istiyoruz, biraz da bizim vatanımıza ya Resûlallah diyoruz. Sen bu yağızları çok iyi bilirsin, Malacit'ten Çanakkale'ye kadar, Belkırat'a kadar çok iyi bilirsin, Bilgazi'de bilirsin, Maraş'ta Gaziantep'te bilirsin, bilirsin ya Resûlallah, falan dökende elinde satırı kadınıyla bilirsin, nimesiyle bilirsin. Duaını atıp Çanakkale'ye koşan gelini ilebilirsin. Kafir tarafından işgal edilmiş vatanda yaşamak benim neyim diyen, genç kızıyla bilirsin, levet delikanlısıyla bilirsin. Bütün bunları Allah öyle fervat ediyor. Peygamberle bir muhabereye girişirken, Necva'ya girişirken sadaka takdim edin. Ben neslim ve milletim adına bunları zaten üniversite sadaka takdim ediyorum. Bilirsin ya Resulallah, senin için çok terledik, terlemiş cemaatın terlerini aziz şehit kanı gibi bir bardağa koyup şu mübarek gecelerde Ramazan-ı Şerif içinde Zat-ı ve ruh ruhu Muazzezine, Fatiha'ların hasıl edeceği sevaptan daha acil bir sevap olarak sana takdim etmek istiyoruz ve senin bununla seni davet ediyoruz. Kabul buyurursan bunu bir davetçi olarak sana gönderiyoruz. Medinerlerin seni davet ettiği gibi yurdumuza davet ediyoruz. Ne zaman geleceksin diyoruz. Canımız dudağımıza geldi. Gayrı artık dayanamayacağız. Allah Allah! Sensiz olan bir dünyayı da istemiyoruz. Neslimin çıkardığı kan içinde boğulacaktır. Eğer hala vasatı müsait görmüyorsan, bizi liyakatsız buluyorsan, ben nefsim adını arz edeyim. Sana hiçbir zaman layık hiç ümmet olduğunu iddia edemedim. Fakat bilirsin, senden başkasına da türkü söylemedim. Senden başkasını anmak istemedim. Senin yolunda, senin izinde dedim. Gecem gündüzümü münaf mü gündüzüme münafık havası sıktı. Gündüzüm geceme münafıklık havası sıktı. Bulanık bir hayat yaşadım. Duvar olmadan kurtulamadım. Allah'tan başkasına mabid mutlak demedim. Maksudu bin istikastemedim, neslim şayet derdim de mağlun isem, derdimle de bana yakın ise, sen onları da aynı havada kabul buyur ya Rasûlallah. Sen bir sultansın, sultana sultanlık, dilenciye dilencilik yakışır. Bağlı ellerini çözüver, dağılmış şakülümüze okşayıver, toz toprak içinde züliflerimize bir elini ver. Akabede elini sıkanlar gibi elini sıkmak istiyorum. Elini sıkmak istiyoruz, gaybada doğru ellerimizden ya Resulallah elini uzat, elimizi süt. <gülüyor> Kürtün yağın sana Medine'nin ansarı gibi el ilan. Başımız okşa, kırık katlerimizi kırıklığını, giberini, sütü kaç defa döktük, birkaç defa kutur işledik fakat vallahi sana hane büvetinden nübüvvetinden çıkmadık. Vallahi senden ayrılmadık. Vallahi Kur'an'a karşı inkar vaziyetine girmedik. Hele filizlerinle Ya Resulallah, öyle bir dem öyle bir hava aldık ki, ben şu yarım halimle, bunlara baktıkça ürperiyor ve kalbim duracak hale geliyor. Sen kiral bunu görüyorsun, şu hüçkırıkları duyuyorsun. <Gülüyor> Liselerde gelikallı, sen ümmetinden çocukların havasına ligah var bulunuyorsun. Bir alım ver, Allı valalı başına sarı ver. halileri halilerine, bu Osmanlıların çektiği zimamı, Türkün eline veri ver. Balkanlara ve diğer küfre kadar mücadelesi götürme vazifesini lütfen ahiz zamanda Şu Anadolu milletinin, Kürtüyle, Türküyle, Çerkezilahla, Anadoluyla, Anadolu milleti ki Batının son karakolu ve kalesidir göğüslerini gerip senin için dayandılar ya Resûlallah. Mescitlerini koruyup minareler yaptılar ya Resûlallah. Her şeye rağmen günde beş defa Muhammedur Resulullah dediler ya Resûlallah. Ve bunu demeye hazmettiler ya Resûlallah. Ve bugün yaptıkları her şeyleri şart olarak, vesilen ve vasıtanla dergâh-ı hadiyete takdim etmek istiyorum. Hüzur-u Rabbül Alemin de Bunlar da bendendir de ne olur ya Rasûlallah. halb başından, kovulanlar içinde kovulma zilletine maruz kalmadan bizler mahzun. Ve mahbuz eyle ya alemin Bizlere şefaat elini uzat ya Rasûlallah. Elimizden tut, evci kemal insaniyete bizleri çıkar ya Rasûlallah. Ya ilahe alemin ve ya Ekrem el-Ekremin, ve Piştarım, Rehnumam ve rehberim, muktedai tül ve rehber ekberim, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tehalet ederek dergâh-ı nezdâ girmek istiyorum. Kirli yüzlerimle doğru, doğrudan doğruya, doğrudan doğruya sana müracaatı suyu eder saydım, Habibi Edim'in vesayiası altına girmek istedim. gönlüm evvel ona teslim edeyim dedim ve sonra da onun gölgesi altında senin huzuruna çıkayım. Bir köpek gibi bacakları arasında dolaşayım. hal hav edeyim, sadakatım edeyim. O da yüzüme baksın, ellerimi yüceler yücesi sana kaldırsın. Desin ki bu da bizdendir ya İlâle Ve ben kendimden geçeyim, hıçkırıklarım içinde boğulayım. Bazı şehitler kanının şehidi olur, ben de ağlamanın ve hıçkırın şehidi olayım. Bu bizden esirgeme ya Rabbi, sana sadık olmaya söz veriyoruz. Gecemizi gündüz eyle ya Rabbi, leylimizi nehar eyle ya Rabbi, kışımızı bahar eyle ya Rabbi, Neslimizi can ve zireklik ihsan eyle ya Rabbi, bükük velini ya Rabbi, kaddine istikamet lütfeyle ya Rabbi, dizine ferman eyle ya Rabbi, kadir gecesi ya Rabbi.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 ben lebbe kulun diyorsun, bu beşareti bize veriyorsun, gönlümüzü sevince garip ediyorsun. Avazımız çıktığı kadar benim boğuk ve kesik sesimle değil, şu cemaat içinde samimi sesler hürmetine sana ya Rabbi ya Allah diyoruz, ya Hayri ya Hayrım diyoruz, bey işte ya Rabbi, imdadımıza yetiş ya Rabbi. Evci kemal-i insaniyete bizleri ilâ eyle ya Rabbi, diş gezmeden halat eyle ya Rabbi. At üstünde senin adını taşımışları yerde sürünür eylemeden halat eyle ya Rabbi. Yerde sürünmeden halat eyle ya Rabbi. Selin ve bedduaya amin de demiyor. Belki onların hidayetlerini diliyor ve dilemiyor. mezher mevcudat Efendimiz gibi. mahdi kavmi fe innehum la ben umum cemaata mal ederek Allah'ım hüdâ kıvma lafaynihum la Allah'ım cemaatimizi hidayet eyle bizi bilmiyorlar. İklimenin kalbini yumuşattın. Sen o Rahimsin ki Abu Süfyan'ın kalbini yumuşattın. Sen o Rahmanur Rahim'sin ki Safval bin Meyan'ın kalbini yumuşattın. Onlar ki hayatları boyunca Resul Ekrema e karşı çıktı. Onlar ki hayatları boyunca Lat ve Uzza için kavga ettiler.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 Dualarımızı dergâhine zâdiyetinde birini bin eyle ya Rabbi. Bir dileğimize bir lütufta bulun ya Rabbi. Huzur zire bu belde halkını hizmet edenlerin başlasından en sonrasına kadar, baştakinden en sonrakine kadar, dinimi bin İslam'ı ikame etmezeten kıyamete kadar daim ve kaim eyle ya Rabbi. Bir arpa boyu hizmetiyle benim dinime ve senin yoluna, hizmet edenleri aciz ve şerif eyle ya Rabbi. doma halkını soldurma ya Rabbi. Güldür ya Rabbi. Topyekun vatanımızı da güldür ya Rabbi. Allahümme ya daim el fadli al veriyye. Ya bas sal yedeyni bil atiyye. Ya sahibel mevahib sediye. Ya gafirel zunubi vel katiyye. Salli ala Muhammedin hayril vera seciye. صلي على محمد خير الوراسجية صلي على محمد خير الوراسجية واغفر لنا ذنوبنا في هذا الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذه العشية يا رحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام تقبل منا بحرمة الفاتحة